Bismillahirrahmanirrahim Günün ilk sorusu şöyle hocam Eşimle zaman zaman cami, çeşme ve okul için yardımlarda bulunuyoruz Peki bunu vefat eden eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız gibi zatlara ithaf edebilir miyiz? Onların adına hayır yapabiliriz Tabi şimdi yapılan hayırlardan elde edilecek sevapları sahibi değdiği gibi onlarda tasarruf eder yani hiçbir şeyi söylemezse kendi hanesine yazılır inşallah. İhlasla, samimiyetle yapılmıştır. Yapılan salih ameller, sadakalar da bunlar içerisindedir. Dehtere yazılır. Ya Rabbi ben şu iyiliği yaptım. Ölmüşlerimizin ruhuna, annemin, babamın ruhuna bu sevaptan lütfen, keremen kaydet derse herhalde Rabbimiz bunu reddetmez. Böyle bir şey olmaz. Yapılan şeyler, dualar ölmüşlerin ruhuna gitmez diye aykırı görüşler var onlara itibar etmemek lazım. Biz iyiliği Allah rızası için yaparız. Hasıl olacak güzel sonucu Rabbimizin izniyle dilediğimiz it, şey ithaf ederiz hediye ederiz. Rabbimiz de inşallah kabul eder. Peki eksilme olur mu hocam? Hayır şimdi yani Ya Rabbi kazandığım sevabın beş mislisini anneme ver Hı. desem. Rabbim de kabul etse benimkini mi alıp oraya verecek? Böyle bir şey yok. Yani Rabbimizin hazinesi zengin. Bize durduğumuz yerde bire 5, bire 10, bire 50, bire 700 verirken... Bizim herhalde böyle cömert olan Rabbimiz bizim diğer dualarımızla istediğimiz istikamette inşallah kabul edecek. Şöyle yeter ki duası kabul olunacak bir ağza sahip olalım. Temiz, samimi, ihlaslı bir yüreğe sahip olalım. Söylediklerimizle davranışlarımız çelişmesin. Samimi bir Müslüman görüntüsü vermeye, e, sergilemeye çalışalım. Davranışı sergilemeye çalışalım. Rabbimizden de duamızı kabul edeceğini ümit edelim. Evet.